Efendim Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Arzu ettiğiniz takdirde kopyalamanız da mümkün. Evet bugünkü konuğumuz Ersen Gürsel Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Mimar. Evet Hoş abi. geldin Ersen. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ersen benim daha mimarlık okuluna başladığım zaman böyle her zaman ilgi ve heyecanla izlediğim eserlerini, çalışmalarını bir mimar abim halen de güzel işler yapıyor. Özellikle kentsel planlama konusunda da yoğun çalışmaları oldu. Serbest Mimarlar Derneği nasıl oluştu? Ne yapar? hedefleri nedir? Biraz anlatabilir misin lütfen? Aa, tabii teşekkür ederim. Ee, Serbest Mimarlar Derneği e, Ankara'da kuruldu. Ee, Ankara merkezlidir. Daha sonra e, İstanbul'daki mimarlar da bu davet üzerine Ankara'daki e, e, Serbest Mimarlar Derneği'ne katıldılar. Belli bir sayı oluşturduktan sonra İstanbul'daki mimarlar sayısı İstanbul'da da biz bir e, aynı isim altında bir dernek oluşturuldu. Ayrı bir derneğiniz Ayrı mi? bir dernek oluşturulduk. E, bu Ankara'da bir İstanbul'da şu anda üç tane derneğimiz var. E, belki gelecekte diğer kentler üzerine de mimarlar aynı söylevi ben, benimsedikleri anda yani serbest mimarlar derneğinin amaçları doğrultusunda e, belki bir federasyona doğru bir e, örgütleşmeye geliş doğru giriş olabilir. Bir olabilir. E, farklı bir söylemem vardır. Özellikle üyeleri belli bir pratik deneyimden ve e, projelerde belli bir kalite olan şeyler ve de belli bir etik kuralları vardır onun üzerine kuruludur e, ve bütün şeyi e, mimarlık e, alanında e, uygulamanın e, kentsel mekanda yasalar çerçevesinde e, sorunları tartışır ve e, mevcut yapılar üzerinde ondan sonra kentsel çevredeki değişimleri inceler ve irdeler. E, böyle bir şeyimiz vardır bizim çalışmamız vardır. E, dernek e, şu anda İstanbul Derneği 81 tane Serbest Mimarlar Derneği 81 üyesi vardır. Programında e, e, kamusal alandaki her türlü, kentsel alandaki her türlü konu bizim ilgi alanımızdır. Bütün mimarların da olduğu gibi ço şeyleri çalışmalarda mimarlar odasının tüm şeylerini izleriz e, programlarını izleriz e, aramızda farklı e, görüşler olduğunu sanmıyorum aynı şeyleri paylaşıyoruz çünkü bir bir hizmet alandır mimarlığın temel amacı zaten e, kentsel alanda kamusal e, değerlerin önceliğinde mimarlık faaliyetini sürdürmek esasına dayılır. E, bu bağlamda. Ee, zaman zaman e, yaptığımız programlar hem bir taraftan üyelerimizin bu konudaki e, bilgilerinin önüne açmak hem de yaptığımız duyurularla başkaları baş, farklı mimarlık mimarlık alanındaki diğer üyemiz olmayan kişilerin ve de hatta diğer mezlek alanındaki e, uzmanlık alanındaki öğrenci ve mimarların da katılımlarını sağlamak oluyor. E, bu dönem bir ...bir program uyguladık. Şöyle oldu da... E, ...her ay bir araya geliyoruz... ...ve... E, ...temamız şu oldu... E, ...serbest mimarlar derneği... ...veya mimarlar bu ay... ...neyi konuştuğu... E, bunu konuşmaları... E, ...üyelerimiz yapabildiği gibi... ...farklı uzmanlık alanlarındaki... E, ...kişileri de buraya davet ediyoruz. E, eğer ilgici, örnek vereyim isterseniz. Fikret Toksöz bir yerel yönetim uzmanıdır. Ee, aklımıza şöyle bir şey geldi. İlk programımızdı. İstanbul kentini kim yönetiyor? Konulu bir şey yaptık. Başlık verdik. Ee, ve Fikret Toksöz çok enteresan bir konuşma yaptı. Ee, beklentilerimiz üzerinde ilgi çekici oldu. Çünkü bazı e, Noktalar üzerinde vurgu yapmasını beklerken, bambaşka dünya üzerinde, küresel dünya üzerinde kentlerin ne şekilde yürütüldüğü konusunda, ondan sonra bütün dünya kentlerinin nasıl bir ekonomi çerçevesinde liberal ekonomi çerçevesi yönetildiğini e, bize anlattı. E, Türkiye de bu e, global ekonominin bir yesi olarak bize kendimizi biraz daha şöyle <gülüyor> kendi kendimize geldik. Sonra. Doğan Kubu'nu davet ettik. Rica ettik. O da bize şunu anlattı. Ya İstanbul kentinde kurtarılacak ne kaldı? <gülüyor> Çok enteresan bir konuşmaydı. E sonra e, bir e, İstanbul'un e, üzerinde meka projeler üretiliyor biliyorsunuz. Üretiliyor. Böyle şey çılgın projeler olarak e, ortaya konuluyor. Köprüler, kanallar, Köprüler değil mi? kanallar. Özellikle İstanbul kentinin tarihten beri var olan ...Karadeniz bölgesindeki yeşil alanların ki... ...İstanbul'un beslenmesi için... ...yani oksijen kaynağıdır... ...o alanlara bir müdahale var... ...yapılanma müdahalesi var... ...bunun üzerine acaba... E, ...bizi sadece... E, ...planlama alanında değil ama... ...doğa ve çevre... ...yeşil alan konusunda... ...bizi daha fazla aydınlatacak... ...bir uzmanla... E, ...buluştuk... ...Profesör Kadir Erdin... ...onun ikinesi orman mühendisidir... Bütün bu İstanbul'un kuzey bölgesindeki şeyleri anlattı bize. Ee, yeşil alanların bu projelere nasıl tahrip olacağını anlattı. ortadan kalkacağını. Ortadan ve bunları ve bunları çok güzel bir örnek verdi. Ee, birinci köprü e, inşa öncesinde mimarlar odasının e, yaptığı bir kampanya vardı. Hatırlarsınız. Köprüye, hayır. Evet. O tarihte çekilmiş fotoğraflar vardı. Ve bugünkü fotoğraflarla kıyasladığımız zaman insan vay be diyor böyle. Hiç bunları Yıllar öncesinde bunlar tartışılmış esaslarını konuşulmuş. Yani bu bağlamda mimarlar arasının öngörüleri her zaman toplumun için, kamu yöneticileri için, merkezi yönetim daima uyarı olmuştur. Fakat hiç kimse bunları dikkate almadı. Maalesef dikkate almadı. İlhan Tekeli geldi. Planlama ve politika üzerine kentsel bir konuşma yaptı. ...sonra bir günün birinde bir baktık ki... ...bir şehir ve ...çevre bakanına şöyle diyor... ...işte binalar yapıyor vesaire bir şey oluyor... ...yeni yeni şehirler kuruyoruz diyor... ...tabii aklımıza bir soru takıldı... ...bunu yönetim kurulunda tartıştık... ...ya acaba şehirler binalar kurular mı... ...inşa edilir falan diye... ...uzun bir süreç tarihten gelen... ...bir uzman arkadaşı davet ettik... Ee, ...Murat Güvenç... Murat Güvenç. Evet. ...acaba... E, ...şehirler, binalar inşa ederek mi kurulur diye... ...tarihten bize aldı, orta çağdan aldı, öyle bir getirdik. <gülüyor> <gülüyor> Her şey ortalığa çıktı. Ve çok vurucu bir konuşma oldu geçenlerde, geçen ay. E, kanal İstanbul üzerine e, Cemal Saydam, deniz bilimleri e, profesörü... ...o konuda düşüncelerini ve bizi aydınlatmasını istedik. Tabii herkes çok, çok şaşırdı, bir kanal projesinin... Karadeniz ile Marmara Denizi arasındaki o deniz coğrafyasını nasıl olumsuz yönde etkileyeceğini ve Marmara Denizi için büyük bir felaketin tabanını oluşturduğunu belirtti. 25 yıl sonra çok şeyler olabilir dedi. Ve sonunda geçenlerde bir şey yaptık. Atladım bilemiyorum. Atladıysam şey olabilir. Ee, şeyi davet ettik. E, mimar ve sanat eleştirmeni. Geçenlerde Ali Artun. Ee, Ali Artun da bize... Konuşmalarımız sonunda şöyle bir başlık verdi, sanat emlak karması diye çok enteresan bir konuşma yaptı. Sanat emlak emlak karması, karması diye evet. yani olağanüstü bir şey verdi. Herkesin gözü açıldı. Şimdi bunlar böyle devam eder. Bunlar bizim yaptığımız aylık. Her ay bir düzenli düzenli yapıyoruz bunları. Evet. Düzenli yapıyoruz. Herkese açık bir şeyler oluyor bunları. yani kendi üyeleriniz dışında da her, her... istediğimiz dediğimiz zaman tamam, tabaktır. Ben hemen dinleyicilerimize sizin internet adresinizi vermek istiyorum. Çünkü orada da birçok bilgiye ulaşmak mümkün. İstanbul ee, Serbest Mimarlar Derneği'nin evet. baş harfleri evet. nokta, ork, nokta evet. yani ismd evet. evet. nokta ork, evet. Evet. dinleyicilerimiz bu adrese girerlerse Serbest Mimarlar Derneği hakkında oldukça geniş bilgiye ulaşmaları mümkün oluyor. duyurularını da oradan izleyebilirler. Evet, yani. evet. Evet, evet, evet, evet, evet evet evet. Bu e, dernek merkezinizle mi yapıyorsunuz? Bunu e, dernek de bunu yapmıyoruz. Bir toplantılarımız bir bölümünü e, Point otelde yapıyoruz. Ee, bir bölümünde özellikle bu toplantıları, mimarlar ay bu ay iyi konuştuğu toplantılarını... E, ...Kale e, Seramin merkezi binasında bir toplantı salonu var. Levent'teki, Levent'teki binasından Evet, biz oraya verdiler. Evet, çok, çok iyi güzel. ağırlıyorlar ve orada yapıyoruz, evet. Evet. Ulaşımı kolay ve iyi de tartışmalar oluyor görüşmelerin evet, sonunda. Evet, evet. E, i̇yi de katılımlar var gördüğüm kadarıyla. E, bu... E, Derneğin amaçları içinde bu bilgi paylaşımının yanı sıra veya güncel meselelerin tartışmasının yanı sıra... E, ...sektörle ilgili, meslekle ilgili e, sunumlar filan da gerçekleştirilebiliyor mu diye? Yani bir, yeni bir malzemenin tanıtımı, yeni bir projenin, uygulanmış bir projenin tanıtımı filan gibi meselelerde gündeminizde var mı? E, şöyle oluyor, Point Hotel'de yaptığımız, her ay yaptığımız toplantıların e, birinci bölümünde yapı malzemesi firmaları katılırlar kendilerine bize malzemeleri bize de tanıtırlar. Bu e, yapı sektöründe görev alan bizler için üretim sektöründe yapı üretimse görev alan bizlerim için yani çok şey e, yararlı bir şey olduğunu düşünüyorum. E, alışılagelmiş dergilerdeki tanıtımların dışında özellikleri soru sorma süreci çok önemlidir. Evet. E, katılımcıların sorularıyla bu şeyler gerçekten çok bir ününü açar. Yararlı oluyor. Çok yararlı olur tabi. Bir başka şey daha var tabi. Son zamanlarda mimari birdenbire yapı malzemesi ve teknoloji yapı teknolojisinin çok farklı boyutlara ulaşmaya Ulaştı. başladı. Evet, Ulaştı. Şimdi hepimiz bunu merakla izliyoruz. Tabii Şu tartışma konusu geliyor. Bu teknolojinin yapı tasarımına binaat mimari tasarım üzerindeki etkisi ne olduğu konusu tartışılıyor ve ucu o kadar açık ki nereye gideceğini herkes de böyle bir merakla şey yapıyor. Ama iş öyle bir noktaya geldi ki e, ya ben, bu benim yorumum. E, bu e, tasarım teknolojisinin gelişmesi de e, mimarları çok farklı e, üretim şeylerine, ürünlerini tasarlama zorunluluğu ortaya çıkardı. Ama gitti, gitti, gitti. Bakıyorum ki ya mimarlar artık biçimleri de tükettiler gibi geliyor bana. <gülüyor> ya biçimleri tüketler Öyle şey, yani ...alakası tasarımı şey, karşılaşıyoruz ki... ...şimdi bunları nasıl inşa edecekler... ...onu da öğreniyoruz... ...gayet enteresan bir şey... ...geçenlerde bir arkadaşım geldi... ...kendi, kendi inşa ettiği binazın bir başka... ...şeyini de görmüş bir başka yerde... ...sonra karşılaştırdık... ...aa bunlar o kadar çok var ki... ...peki bunlar nerede karşılaşmışlardı bu benzerlik olmuş... ...benzerlik olmuş... Ee, ...bir cephe konstrüksiyonu... imalatı yapan bir firmanın... ...atölyesinde karşılaşmışlar... <gülüyor> Enteresan bir şey. Yani artık bu türlü teknolojiye yanıt verecek tasarların yapıldığı şeyler imar edenler e, süreciyle geliştiriliyor. Çünkü yeni bir şey oluştu. Mesela geçenlerde bir e, master projesi bir konu geldi. Cephelerinizi kimlere e, tasarlatıyorsunuz diye. Tabii ben geçkin bir mimar olarak hayretle baktım. Ne demek ya cephelerin kiminle tasarlatıyorsunuz? Mimarsak biz yapacağız. Mimarsak biz yapacağız. Evet. Hayır böyle bir şeye gelişmeye başlamaz. Çünkü... ...üniversitede bu konuda bir... ...araştırma çalışması yaptırılıyor. E tabi şimdi orada başlarsa bu... ...o zaman e, bu mimarlığın nereye gideceği... Uzman müşavirlikler çıktı... ...demek ki ortaya. Evet bir. uzman müşavirlikler... ...çıktı böyle bir şey vardı. Evet. evet. Ben hemen bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Sizce İstanbul ne hale geldi? Yani ne durumda? Valla kullanacağım kelime... ...bu radyo içinde olduğum için söyleyemeyeceğim... ...gibi geliyor. Ee, onu yumuşatarak söyleyelim. Onu yumuşatarak... E, Kontrol edilemez. Kontrol edilemez. Kontrolü mümkün olmayan, olmayan. Olmayan bir sürece girdik. Ee, siyaseti ve merkezi yönetiminin egemen olduğu bir politika bu politika kentin üzerine çöktü. Çökmüş vaziyette. Ve sadece ekonomik değer üretmek amacıyla bütün kent arsa olarak görülmeye başladı artık. Arsa olarak görülüyor. Her taraf arsa olarak görülüyor. Ve bunun bu tanım bize e, gayrimenkul yatırımcılarının sözcüler tarafından da basına yansıyor onlardan geliyor. Hiç böyle bir şey düşünmemiştik biz. Hal böyle olunca her tarafta bir inşaat projesidir gidiyor. Kontrol edilmiş bir dev bir korku alanı oluşturmaya başladı. E, zaman zaman da ben kendimi yaşlı görüyorum çünkü e, işte... Bizim işimiz de bitti galiba böyle bak görecez yani hakikaten Hani derneğin başındasınız ve e, e, şey işte bu projeler faaliyet, yürütüyorsunuz. Bu faaliyet bizi biraz şey yapıyor yani daha ayakta tutuyor. Yani, Heyecanlarımız bu, bu, bu. var. Sizlerle beraber olunca <gülüyor> <gülüyor> aynı kul vardı aynı kul vardı ama biz artık <gülüyor> sağlığımız <gülüyor> için, partiniz için. Rica ederim. Evet. O tarafa girmiyoruz. Tamam. Şimdi e, yine benim bir sorum var. İstanbul'da tamam. konut ihtiyacı yok mu? İstanbul'u sarmıyorum Öylesine konut fazlası varmış ki. İstanbul'da konut fazlası. Konut var. fazlası var. Allah Allah. Evet evet. Evet. <gülüyor> yani çünkü çünkü hesapsız bir üretim <gülüyor> ses konusu. İhtiyaçtan değil, ihtiyaçtan değil bir üretime katkı bulmak. ...yeni sermaye alanları... ...ve ekonomiyi hareketlendirmek üzerine... ...işsizliği önlemek... ...evet, evet, evet. evet. bunun için olduğu tamam, için... ...ama bu neticede... E, ...çok dar bakışlı, kısa vadeli bir yaklaşım olur... ...çünkü bir süre sonra... ...o konutları inşa edenlerin... ...satabilmeleri lazım... E, ...bir süre sonra tıkanır gibi bu yol... ...böyle bir eleştiri de var, bir balon oluşuyor... ...vesaire gibi... ...öte yandan da tabi çok güncel bir mevzumuz daha var... ...kentsel dönüşüm... Evet. Ya yani ...bu da... Kanunu çıktı. Bir buçuk sene oldu. Bir takım uygulamaları var. Şimdi tabii mimarlar iş faaliyetleri gereği böyle kendilerini sanki kısıtlanmış bir binaya hapsedilmiş gibi de hissedebilirler. Oysaki sizin kent planlaması konusunda da epey çalışmanız var. Bunlar nasıl yaklaşılmalı? Bu kentsel dönüşümü Serbest mimarlar aranızda tartıştınız mı veya sizin şahsi görüşünüz olarak Ersen Gürsel nasıl, nasıl bir olguyla karşılaş, karşı karşıyayız ve ne tarafa doğru gitmesi muhtemel ve ne olmalı bir yandan da. Bir yandan da işte binalarımızı sağlıklılaştırmak, güçlendirmek bir yandan da kentlerimizi daha yaşanılır kılmak için neler yapmalıyız? Biraz ha, te, düşüncelerinizi teşekkür. paylaşırsanız. Teşekkür ederim. Ee, bu konuda e, e, bize zaman zaman başvurular oluyor. Seminerlere katılıyoruz. Ve de e, seminerlere katılmadığımız zaman da bu seminerlere katılan e, yerli ve yabancı proje gruplarının, sözcülerinin, sözcüleri yapılan konuşmaları okuyoruz. Özellikle ben bunları çok önemsiyorum. Sonra onlar için bazı başlıklar falan çıkarıyorum. Tim, e, batı dünyasının e, bu türlü projelerinde e, çalışan grupların, yöneticilerin söyledikleri şey şu. Kentsel yönetim projelerinin tümünde e, ana konsept değişim alanlarında değişimin alanlarının şeyi, sorunları, değişim alanlarında yaşayacak olan yeni veya mevcut sosyal hayatın daha sağlıklı ve siz ve sıhi bir fiziksel ve doğal çevreye sahip olması yaşam alanlarının kalitesinin kalitelerinin geliştirilmesi ve kendilerini yeni yaşam alanında daha güvenli ve aynı zamanda kendilere değer verildiği konusunda bir şey proje. Esas amaç bu. Komşuluk alanları yok edin komşuluk alanları yok edilmeden sokaklar, meydanlarda kamusal alanların çoğaltılması önceliğinde projeler tasarlıyorlar. Bize geldiğimiz zaman ki kentsel dönüşüm afet yasası geldi, falan, geldi, girdi, sürüyor. Bir baktık ki e, kentsel e, dönüşüm yasasının e, ana amaçında belirten maddelerin çok dışında tamamen konut üretimine dayalı bir proje üretimi söz konusu. Geçenlerde bir yönetmelik yayınlandı. İnsanlar böyle yönetmelik yayınlandığı zaman, talihli yanında eksiklerin giderilmesinin amacını taşır diye düşünüyorduk. Yani Eylül veya Ekim ayında. bir yönetmeliği. İmar yani yönetmeliği. 8, 8 Eylül. 8, 8 Eylül tarihli. Mevcut diyor ki, Hadi. planlı tip imar... E, planlı alanlarda imar planlı alanlarda tip imar yönetmeliğin bazı şeyler maddede değişiklik yapılmış şimdi sıkılmadan okudum enteresan şeyler var bu ilginç bulduğum şeyler şunlar bir konut biriminde e, piyes diye tanımlanan alanlar vardır nedir bunlar işte e, tuvaletler, banyolar, mutfaklar, yatak odaları ve yaşam alanları. Bunlar için bazı alt sınırlar getirmiş metrekare olarak. Ve bunları da hep şey olarak veriyor, bir kalite olarak gösteriyor. Sunuyor. Sunuyor. Evet. Hatta ve hatta diyor ki bağımsız yaşama birimi olarak da... ...hani konutun en küçük birimi olarak da bir metrekare çıkarmış. Ben onları hepsini topladım... Yani bağımsız bir şey olması için bir birim yaşama e, birim olabilmesi bir aile veya bir şey neyse 27.5 buçuk metrekare gibi bir alt sınır getirmiş. Şimdi buradan bir kaliteye uğraşmak istiyor. Oysa bu türlü yerleşmelerde kalite kalite arsa alanı yapı alanı arasındaki oranla ölçüyor dünya standartlarında. Kalite esasın kalitenin bir diğer boyutu da tüm bu ülkelerde, yabancı ülkelerde yapılan kentsel dönüşüm projelerinde şöyle oluşuyor. Birinci aşama şu. Ee, üç evrede gelişiyor. Birinci evrede e, kentsel dönüşümlerin örgütsel yapısı. Bütün bu projelerde, bu projelerde yenideci konumunda olan ve organizasyon yapılan yerel yönetimler. Yerel yönetimlerin binyesinde e, oluşturan bir platformda, çok açık tartışmalı bir platformda bazı şeyler var, sektörler var. Finans sektörü var, arsa e, sahipleri var ondan sonra. E, kimlerin ihtiyacı vardır bu konut e, talebinde bulunanlar? Bunların sayıları ne kadardır? Ee, bu türlü bir dönüşüme girecek olan yerin merkez alanı ile olan ilişkileri nasıl kurulacaktır? Böyle geniş bir organizasyon. Burada bazı şeylere karar veriliyor, birimlere karar veriliyorlar ve konseptini belirliyorlar. Şu büyüklükte bir konut, şu boyut vesaire falan değil. Bu birinci evre. Örgüsel. İkinci evrede tamamen konut planlamasına ilişkin bir süreç başlıyor. Bu şu demektir. Tamamen mekanın tasarımı ile organizasyon ilgili. Bu süreçte fiz e, Şehir plancıları var, mimarlar var, e, altyapıcılar var, mühendisler var filan. Bakın daha hiç müteahhitler yok. Yok ortalıkta. Hiç müteahhit. Evet. Burada ne yapılıyor biliyor musunuz? Ars alanı, yapı alanı ilişkileri kurulmaya başlanıyor. O da şöyle. Yani diyorlar ki e, bunlar vereceğim ölçütler ta Atina kartasından beri devam eden ölçütlerdir ama artık anayasa gibi girmiştir bir arsanın olmazsa olmaz. Bir arsanın toplam alanının yüzde on beşinden fazlaysa yapı alanı tabandaki burada riskler oluşmuyor. Başlıyorlar. Evet. İkinci bir şey konut alanlarının bir maksimum kat yükseklikleri vardır. Bu çok önemlidir. O da gelir altı kat. Hadi bilemedin zorlarsınız. Bu ortalama bir şeydir ölçüdür. Kat yüksekliği. Üçüncüsü yüksek yoğunluk verilmez böyle bireyler. Nedir biliyor musunuz bu yoğunluk aşağı yukarı en fazla yüzde 0,90'dır. Şimdi bakıyoruz ki 4 onda 7, 4 onda 8, 4 onda 9. ve bütün bu planlamanın plan ana eksenini daha fazla kamusal alan üretmek üzerine kuruluyor. Bunun içinde çok büyük şeyler var. Zaten başarı bununla kalite bununla ölçülmeye başlıyor. Nedir ise en önemli olan? İnsanların daha sağlıklı bir çevre içinde yaşamalarına olanak tanıyan tasarımlar, çevre düzeninden geliyor kalitenin şeyi, ölçütleri. Yoksa binanın kendi içindeki yapı elemanlarının niteliğinden kalitesi, değil, kalitesi yani. falan değil. Üçüncü evrede de mimarlar ve şeyler geliyor. Bütün bu şeyler, süreçler çok şeffaf olarak yapılıyor. Ve kentsel dönüşümün projenin tümünde açık bir yarışma alanı var mimarlara. Program sunuluyor. Ve mimarlar bu program ile tasarımdan İşte bu süreçte müteahhitler devreye girmeye başlıyor şimdi, yani proje oluşmuş oluşmuş her şey onucularlar görüş Evet, evet, evet, evet. Gerekli bütün uzmanlar Yapalım. devrede Evet bir yarışma evet. ile bir proje çıkıyor Nere şimdi bununüzü de düşünülebilir Oysa evet. Türkiye'de tamamen ters Mimarlar ta işin başından gibi ama aynı zamanda müteahhitler de, bu şeyin, kentsel dönüşüm projelerinin yatırımlarını bir aktörü gibi, baş aktörü gibi işin başına itibaren var. Evet. Çünkü daima diyorlar ki ya biz bunları bedava yapmak istiyoruz. Kaynak yok. O zaman ne oluyor? Müteahhitlerin egemen olduğu bir proje üretim sürecinde müteahhit şey, e, oradan bir sosyal kalite beklemek mümkün değildir. Şimdi bir şey daha karıştırıyoruz. Geçenlerde bu imsatın yaptığı bir e, toplantı vardı. E, i̇msat nedir efendim? İmsat bu e, inşaat müteahhitleri, inşaat müteahhit de, e, yapı malzemeleri dernekleri, federasyonu bir şey. İmsat uluslararası inşaatta kalite zirvesi vardı geçenlerde. Evet. Ona katıldık. E, orada işte e, dernek olarak ben de bir şey sunmuştum. Kentsel kaliteye nasıl ulaşılabilir? Kentsel kalite kentsel mekanın sosyalleştirilmesiyle sağlanıyor çevre ile ilgili. Şimdi evet. binayla ilgili. Şimdi bir standart daha var. Her standart, insanı düşünerek. İnsanı düşünerek ama Şimdi bakın yapının kendisi düşünüyor da ps metrekaresi ama bir konutta kişi başına asgari metrekare ne olmalıdır yapı alanı? Bundan hiç bahsedilmiyor. Bu yönetmenlikte işte hiç bunlar bahsedilmiyor. Bu yönetmen hiç bundan bahsetmiyor. O zaman diyorum ki ya bu yönetmenin esas bahsetmesi gereken şey şu. Bir konut bölgesinde yapı alanı ar alanı ilişkileri, konutların yükseklikleri ve kişi başına olan yapı alanı ne olmalıdır? standartlara göre nedir biliyor musunuz? Bakanlığın koyduğu bir en küçük aile birimi için belirlediği 27,5 metrekare nedir? 27,5 metrekare alan, bürüt alan bir otel odasından daha küçüktür. Enteresan bir şey. Evet. Oysa kişi başına 16 metrekare aldınız ama ki bir standarttır. da standarttır. Bu 32 metrekareye gelir iki kişilik bir aile Ailede. birimi için. Yani ...öylesine kalitesiz bir değerlendirme... ...ki zaman zaman insan şunu hiç merak ediyor... ...ya bunları ya kimden hazırlıyor bunları ya... ...bunlar ilk <gülüyor> defa yapılmış şeyler değil ki... ...bunlar yıllardan beri... ...F el... tipi konut ya... Ha, fe tipi konut gibi <gülüyor> şey ya bunlar ya... ...ilanlar var dikkat ediyor musunuz böyle... E, ...otel konseptinde konut... Evet, o, en son e, televizyondaki e, reklam ise tam tüy dikti. Havada uçan e, bir takım evet. evler altında da şeyiyle birlikte evet. e, taşı toprağıyla av avatar toprağı. evleri evet. onlar. Öyle ha? mi? Avatar evet. evleri falan. Evet. Yani, e, yani öylesine bir e, deli saçması bir şey var ki bilimi reddettiler. Bilgi önemli değil. Her şey kendileri yine baştan bir şey kendileri derken yani işte yukarıdan gelen bir takım şeyler geliyor ilk defa yapıyormuş gibi 50 yıldır bu işlerimiz içindeyiz ve bazı standartlar var yani Türkiye'de bunlar yapılmaz mı yapılabilir burada bu toplantıya davet edildiğinde ben şunu söyledim lütfen o şeyin şey çevre ve Şehircilik Bakanlığında bir temsilcisi vardı lütfen biraz dinleyin evet. <gülüyor> acele etmeyin bu projeler aceleye gelmez aceleye gelecek şeylerdi çünkü kanıt tartışmak konuşmak e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşte söyleyeceğimiz bir, başka. Bir yüzyılı bir bağlıyorsunuz böylece. E, öyle belki. tabii yani şimdi e, enteresan Nesilleri bir şey. Nesilleri bağlıyorsunuz. Nesilleri bağlıyorsunuz. Bu araziler tükendiği zaman bir daha yerine gelmez. Çok enteresan bir şey. Yıllarca önce bir iktisatçıdan aldım ben bunu. E, ne diyordu bakayım? Hani binaları yıkıp yine baştan yapabilirsiniz. Fakat araziyi tekrar üretmeniz mümkün değildir. Evet. Bakın Enteresan bir şey. İstanbul'un topografyası değişti. Yani toporafisini evet. değiştiriyorlar. Doğal yapısının ki İstanbul'un kimliğini oluşturan çok önemli bir şey var. Yapılanma çevresiyle doğal yapı arasında bir ilişki vardır. Bu İstanbul kentinin kimliğini bilirler. Usuliyetler falan vardır. Bunlar değişti. Bunlar bir daha yerine gelmez. Tüketilen yeşili üretebiliriz. Ama bir değer vardır. O da topraktır toprağın yeniden üretilmesi hiç mümkün değildir. Geçenlerde şeyi bahsederken e, Haliç'le ilgili bu yeni bir proje vardı biliyorsunuz orada. E, özelleştiler orayı da. bir e, tersane. Tersane, tersane. tersane ilgili. Müthiş heyecanla o projeyi savunan birisi çıktı. Burası artık müthiş bir yatırım alanıdır diyor. arsa alanıdır diyor. Eyvah dedim. Burası da gitti. Ha. Şimdi bakın nasıl bakıyorlar İstanbul kentine. Veya dünya kentlerine böyle bakıyorlar. Burada bizdeki e, bunlar da kendilerini bir öncü olarak görüyorlar. Buyurun efendim. Evet şimdi e, programımızın tam ortasına geldik. Bir müzik parçası dinleyeceğiz. Onun arkasından da e, İpek Akpınar'a bağlanacağız. Doçent doktor. Evet. E, biliyorsunuz bir İstanbul Sözleşmesi var Hı. gündemde. İstanbul hepimizin inisiyatifi bir sözleşme hazırladı. Bunu Change.org'da imzaya açtı. Programımızın bugünden itibaren ki her şeyinde, her haftasında böyle küçük bir bölümümüz olacak. imzalayanlara soracağız, niçin imzaladınız diye onun yanıtını alacağız. Önce müzik parçamızı dinliyoruz, ondan sonra da İpek Aknara bağlanacağız. Date cuenta gitana mía por favor no me dejas ni respirar tú me estás dando a la vida cada día se la traga mi corazón dime tú por qué te trato yo tan bien. cuando tú me hablas como a un cabrón gitana mía mi corazón me está sufriendo gitana mía por favor Açık Radyo'dasınız, Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Bu haftaki konuğumuz Ersen Gürsel, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Efendim aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi'ne imza atanlarla kısa kısa telefon görüşmeleri yapacağız bundan sonraki programlarımızda. Şimdi telefon hattımızda doçent doktor İpek Akpınar var. İpek Hanım merhabalar. Merhabalar Yuran Bey. Nasılsınız? Kısağınız. Güzel yayınlar. Ertan Bey merhabalar. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok çok teşekkürler. Bu kentin ve ülkenin bu durumunda nasıl iyi olunabilirse o kadar iyiyiz. Biraz önce bir müzik vardı. Beni biraz e, dinlendirdi. Hakikaten biraz da umutlandım. <gülüyor> Hala çalışmaya Devam edeceğim gibi geliyor. Kesinlikle. <gülüyor> Dostlarla olunca umut, umutla e, ileriye batmaya devam. Evet İpek evet. Hanım, e, biz de tam bu konu için sizi aradık. İstanbul Sözleşmesi'ne imza attınız. Neden evet. imza attınız? Bunu kısaca sizden dinlemek istiyoruz. Buyurunuz Aşkında efendim. Ersen Bey'in az önce bahsettiği umut kelimesi galiba en anahtar ki terminoloji. Umudu bize 30 Mayıs akşamı geziverdi. E, o umudu besleyen e, heterotopik, Deneyimin ışığında yeni bir dil, yeni bir alfabeye ihtiyaç duyuluyor. Yeni bir metropol yaşamına ve yeni bir yönetim pratiğine ihtiyaç duyuluyor. E, genci, yaşlısı, öğrencisi, bürokratı, feministi, ev kadını, Müslüman solcusu, Kürdü Alevisi, Kemalist komünisti, Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı bir araya gelmeyi başardılar. Biz böylesine olağanüstü bir deneyimi yaşadığımız için Geleceğe, bu kent, kentimize sahip çıkarak geleceğine hep birlikte daha mutlu bakabiliriz diye düşünüyorum. Bugün kente baktığımızda İstanbul'un bütünlüğünün ayrışmakta olduğunu, bazı toplumsal kesimleri dışlayıcı olduğunu gözlemliyoruz. Mesela Çağlar Keyder gibi, Nora Şenigir'li değerli sosyologlar, küreselleşmenin parçası olabilenler veya olamayanlar diye veya sekülerler, muhafazekarlar diye Toplumun, kentsel toplumun çok e, radikal biçimde ayrıştığından bahsediyorlar. Bu süreçte yerel yönetim ve merkezli yönetim e, el ele verdiler. İstanbul radikal bir mekansal ve sosyolojik değişime tabi tutuluyor. Yıkarak yapmak dönemlerinden birini daha yaşıyoruz. E, bugün benim mahalleme baktığınızda kamuya ait olan meteoroloji binasının depremde kaça, kaçacağımız tek boş alanın kapalı kapılar ardından tepeden inme kararlarla e, özelleştirildiğini görüyoruz. İki katlı evlerin, dört katlı evlerin olduğu meykanlarda 46 katlı gökdelenlerle dolu e, vahşi kapitalist, zamçı bir kentleşme modeliyle karşı karşıyayız. Yani aslında çoğunu ele geçirdim. Benim kentimi, asli görevim Kentimi pazarlamaktır, ülkemi pazarlamaktır denilen bir an, yönetim anlayışı söz konusu. Ee, Seren Yücel'in olağanüstü bir filmi vardı 2010'da ee, Çoğunluk filmi ee, Kendimi sürekli bu çoğunluk filminin içinde hissediyorum Biz kentte e, Eklemlenerek büyüyen Olağanüstü 8500 yıllık Bir kentin e, çocuklarıyız Her fragman ayrı bir zenginlik Her noktası ayrı bir güzellik Hem doğal güzellikleri Hem tarih güzelliklerine sahip çıkabilecek Bir metropol deneyimine ihtiyacımız var bir taraftan mimarlık mimar kimliğimizle bakalım. Sürekli bir Neo Osmanlı ve Neo Selçuklu arasında sıkışık kalmış bir yönetim anlayışı var. Geçmişi iyidir, rekonstrüksiyon ile düzeltelim gibi naif bir beklentisi var yönetimin. Böyle top yükün bütün kentlileri tek tanımlanan ulvi bir geçmişe götürme tavrı egemen. Bizim bundan sıyrılıp kurtulmamız gerekir yüzünü geleceğe dönmüş, herkesi kucaklayan, bu çoklukların zenginliğinin farkında olan yeni bir e, siyasi iradeye ve yönetim anlayışına ihtiyacımız var. Gezi süreci olağanüstü beklenmedik bir parıltıydı, sürprizdi. Bu sürprizdeki umudu sürekli yeşertmemiz, e, öğrencilerimize, çocuklarımıza, torunlarımıza aktaracak bir kentle beraber e, geleceğine, Kurgulamamız, düşünmemiz gerekiyor. İnsani bir kent istiyoruz. İnsani değerlerin bir arada olduğu bir kent istiyoruz. Devasa ölçekli projelerin kapalı kapılar ardında özelleştirilerek bizim aleyhimizde gerçekleştirdiği bir kentsel mekanı istemiyoruz. Farklılıkların karşılaşma olana, çatışma olana, çelişkilerin yaşama olana bulduğu zengin deneyimleri olanak sağlayan bir kent istiyoruz. Tam da bu nedenle bunlara olanak sağladığı için, bütün bu noktalara değindiği için İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladım. İpek Hanım çok çok teşekkürler. Tabii dinleyicilerimizin de bu sözleşmeyi imzalayabilmeleri için hemen bir adres verelim. İstanbul hepimizin nokta.org adresine gittikleri takdirde orada Change.org'a ulaşabilecekleri bir ee, dikdörtgen görecekler orayı tıkladıklarında imzalarını atabilecekleri kendi isimlerini de yazabilecekleri bir yeni alana gidiyorlar. Ee, çok çok teşekkürler ne İpek Hanım sağlılsınız. için asıl biz size teşekkür ederiz iyi yayınlar. Çok de, teşekkürler e, İpek. Hoşçakalın. Çok teşekkürler hoşçakalın. tekrar hoşçakalın. Evet efendim. E, telefon hattımızda İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor İpek Akpınar vardı. Evet. E... Ben şeyde kaldım. E, Ersen Bey'e de sormak istiyorum. Şimdi bütün bu kararlar veriliyor. Kentsel dönüşüm kanunları çıkıyor. Yönetmelikleri peş peşe çıkıyor. İmar yönetmelikleri değişiyor. E, bunları e, neden e, paydaş olan meslek örgütleri, e, sivil toplum, kamunun kendisini, halkın kendisini ifade edebileceği e, ara kesitlerle neden acaba tartışılmaz? Yani neticede diyor ki, ben seçilmiş bir adamım. E, arkamda da şöyle bir oy var. Dolayısıyla ben zaten temsil ediyorum. diyor. Yani ben her şeyde bilen birilerini bulabilirim. Bir soru bu. Yani neden bu paylaşımda? Siz e, koca bir ömür İş yaptınız, bir sürü insanlara projelerinizi anlattınız, uygulattınız, şehirleri tasarladınız, kent parçalarını tasarladınız. Bir sürü ara kesitle temasınız oldu. Bunlar niye bugün bu eksikliklerin üzerinde etkin olamıyoruz? Buna bir cevap bulabilir miyiz acaba? Arayabilir miyiz? Merak ediyorum doğrusu. E bu demokrasi kültürüyle çok yakından ilgili bir şey. Yani bu memleket üzerinde yaşıyorsak temsilcilerimizin de yani parlamentoya yolladığımız temsilcilerimizde aynı düşünce yapısı da insanlar olması gerekir. Ben genellikle çalışırken saat üçte başlayan parlamento saatini açarım ve parlamento saatindeki tartışmalara bakalım. Parlamento saatindeki o tartışmalarda parlamentoda bir yasa teklifi geldiği zaman tartışılmaz. Herkes fikrini söyler, son oylama yapılır. Muhalefetin Önemli değil bugünkü muhalefet, yarınki muhalefetin önerilerini hiçbir şekilde e, hükümetin getirdiği yasalar üzerinde etkisi olmamıştır. Kesinlikle. Bakın zaman zaman yerel yönetimlerin e, çağırdığı toplantılarına katılırız. İstanbul'un planlaması üzerine. Sonra Hı. orada e, bize söz verirler. E, ne düşünüyorsunuz diye. Bakarız ki e, bizim bildiğimiz bize aktarılan şekliyle bize sunulan planlama arasında bir ee, bir kopukluk var. Sorumuzçudur. Bu plan yani tartışmaya açtığınız plan yeterli bir şekilde bir ortamı hazırlamıyor. Henüz çok taham. Acaba daha fazla bize bilgi verir misiniz deriz. Aa tabi derler. Adreslerimizi alırlar. Size bilgi vereceğiz de. ama bir daha çağırmazlar. Fakat ne olur biliyor musunuz? Aradan bir zaman geçer. Bir bakarız ki o planlar netleşmiş, asılmış ve bilgi şöyedir. Geniş katılımlı bir toplantıyla Ondan Paylaşım sonra paylaşıldı mı? falan diye. Şimdi bu paylaşımdan korkmak, dinlemekten çekinmek en büyük, en ilkel demokratik, sözde demokratik yapı platformu. Korkmamak lazım. Tartışmayı açmak lazım. Bu tartışma daima daha ortak bir akılla çözüm bulma şeyi olayları bize getirebilirler. Yaptığımız tüm şeylerde kentsel tasarım planları da ne zaman ki tartışırız Oradaki kent halkıyla, insanlarla, yöneticilerle, sivil toplum kuruluşları Bir süre sonra bakarız ki bizim yap e, projelerimizin uygulama süreci önüne açılır. Çünkü tartışılmıştır. Ondan sonra bize yönetilen sorular hep şudur. E, ne zaman bitecek? Hmm. E, ne zaman bitecek? Şimdi ne zaman bitecek soru çok enteresan. Ne zaman tasarladığınız bu alan bize iade edilecek? Burada en önemli mesele şudur. O kentte yaşayan insanlar o kentin sahibidirler. Bir bina bazında değil ama kentsel tasarımda, kent ölçünde olduğu zaman o kentin insanı o kente sahip olması için o aidat, aidiyet duygusunun sürdürülmesi gerekir. Dışarıdan bir şey empoze ettiğinde o ona ait değildir artık. Şimdi burada önemli olan şudur. Taksim meydanı üzerine bütün İstanbul'a ayağa kalkıyor. Niye? Çünkü bütün İstanbullunun Taksim meydanıyla paylaştığı anılar var. Yaşadığı anılar var. Dolayısıyla orada kendini söz sahibi görüyor. Sen bundan anlarsın anlamazsın bir, o ayrı meseledir. O ayrı meseledir. Burada e, İpek Hanım dediği gibi umudumuzu itinmeşten birdenbire bir şey oldu. Hiç beklenmediği şekilde benim için torunlar <gülüyor> ve genç nesil orada başka bir şey e, ışık verdiler bize. Her şeyin biz farkındayız adetler. Biz artık düşünüyoruz. Söz sahibi olmamız lazım yaşadığımız kentte diye. Neden korkar yöneticiler bundan? Paylaşım, katılımcılık, şeffaflık bugünkü bütün dünya demokrasisi için örnek alınan bir ilkeler dizisidir. Henüz daha bu ülkede böylesine bir demokratik şey değil. Esasında ülkemizdeki yöneticiler demokrasiden korkuyorlar gibi geliyor bana. Evet, katılımdan korkuyor. Katılımdan korkuluyor. Bu evet. nedenle de gerginlik gerginlik arttıkça evet. artıyor. Evet, ben yaptım oldu şeyi bence kesinlikle ya evet. çünkü onun muhakkak tepkisel bir alanda beraberinde oluşacaktır diye düşünüyorum. Evet bunun ben benim de meslek hayatımda böyle şeyler ara kesitleri oldu yani niye yöneticiler mesela paylaşmak yeterince tartışmak istemez? Çünkü hasbelkader ben bir dönem yaşadığım yurt dışı ülkelerinde bu süreçleri izleme imkanım oldu. İngiltere'de bu baya uzun bir süreçtir. Şimdi soruyoruz. Geçenlerde bir programı Almanya'dan bir arkadaşımız katılmıştı. Almanya'da yaşayan bir mimar arkadaşımız ya dedik bu bir belediye yönetiminin seçim dönemini aşar. Olsun dedi. Orada bir bu tip kararlarda yani benim zamanda bitsin, bana yazılsın gibi bir mesele yok. Şehir insanının hayatının kalitesini nasıl yükseltebilirim? Çünkü böyle bir talep var. Biz zannediyorum henüz bu talebi iyi ifade edemedik. Yani bu sözleşmenin İstanbul Sözleşmesi'nin önemi burada. Talebi ifade etmeye başlıyor. Biz katılmak istiyoruz hemşerim. Evet. Biz duymak istiyoruz. Evet. Biz bu belediye meclislerinde ilçe olsun, büyükşehir olsun alınan kararları izlemek, anlamak istiyoruz. O tartışmaları, asılan planları şimdi biliyorsunuz bu hafta ile ilgili bir Hı -hı. E, imar planı çalışması evet. askıya çıktı. Ve büyük de bir tartışma çıktı çok şükür ki. Çünkü yani Polinesköy'ü Bodrum'a çevirmek istemiyoruz dediler. Bodrum'daki emsali veriyorlar. Sen diyorsun senin Bodrum... İmar planı ile ilgili katkılarında da olmuştu zaman. Evet. Yani o yüzde on beşleri inanılmaz kötü bir şekilde kullanmaları filan da mümkün. O oturumdaki e, takstaki yüzde on beşleri. Bu katılma isteğini ifade etmek bence birinci adım. Gezi filan olayı bu açıdan bir benchmark, bir eşik oldu zannediyorum. Hı hı. Bu insanların bir dakika ya biz buradayız ve katılacağız kararlılığıydı. Darısı Üsküdar Meydanı'nın başına. Kadıköy Meydanı'nın evet, başına. Cevap, bütün güzel. meydanların başına. Rezalet. Üsküdar'da her gün bir kişi ölmüyorsa mucizedir. Evet. Meydan falan yok. İğrenç yani. Yani trafik olarak öyle. Bir şeyleri de belki evet. görmüşüzdür. Marmaray'ın o mükemmel, evet, mükemmel. <gülüyor> tuhaf hangar girişleri. <gülüyor> girişleri. Yani, utanılır ya. Adam art deco giriş yapıyor. Evet. Bizim metro girişleri hakikaten Üsküdar'daki meydandakilerden üstün yani. Evet. Biz bu şeylere bir çare bulmalıyız. Değil mi? Yani Sen vakitte kalmadı ama yani biz bunları ikna etmeliyiz yöneticileri, önce insanları, yaşayanları, kentlileri, mahallelileri. Şimdi bir sürü forumlar filan oluyor mahallelerde. Buralarda tartışılıyor. Nasıl olur da etkin hale gelebiliriz? Şimdi şöyle bir şey. Bu, bu her alanda vardır. Dinlemek. Karşısındaki önce dinlemek. Dinlemek. dinlemek. Evet. Muhakkak o konuda bizim bir bildiklerimiz o dinlediğimiz kişiden daha farklı olabilir. Ancak dinlediğimiz anda birdenbire ön yargılarımızın da uzaklaşmaya başlıyoruz ön yargılarımızda. Bunu yapabilmenin koşullarının bir tanesi belli bir görgü ve bilgiye sahip olmak. İnsanın kendine güvenmesi gerekir. İki neden. Güveniyorum, dinliyorum çünkü. Dinliyorsun onu belli bir yere oturtabiliyorsun. Şimdi şöyle bir şey var. Kentsel alanda bir şey yaptığımız zaman... Yöneticilerin görevi nedir? Yerel yönetimlerin, yani belediye başkanlar. Bana göre bunlar yönetmezler, yönlendirmezler, yönetirler. Şimdi bizde yönlendiriyor da aynı zamanda hem yönetiyor hem yönlendiriyor. Şimdi yönlendirme olduğu zaman tek yanlı oluyor. Yönettiği zaman o zaman bütün tarafları bu platform içine çekiyorsun, herkesi dinliyorsun ve bunları görevlerin dağıtıyorsun. Bu organizasyonu şeyi, bu bir Kültür meselesi. Şimdi e, benim de bildiğim bir şey var. E, şeyde New York'tan Harlem'de 118 No'lu cadde vardır. Burada bir kentsel dönüşüm projesi yapılmıştır. 25 yıl sonra gerçekleşti. Ama her gelen e, belediye başkanı bu projeye devam edeceğiz diye karar alıyor. Üstüne bir taş koyarak. Üstüne bir taş koyarak. Yani. Şimdi bunu kimin başlattığı değil. ...o alan kente ait bir alandır artık. Yani buradaki Kentlilerin başarı... Kentlilerin alanı. Buradaki başarı yönetimin başarısıdır. Yönetim evet. başarısıdır. Bu başka bir özellik. Übürü ee, bana çok ilkel bir tavır gibiydi. Benim zamanla bitsin, bir an evvel bitsin, bilmem ne bitsin. Şimdi İstanbul'a girdiğimiz zaman bakıyoruz... ...bütün eski yapıların etrafında bir şey var. Restorasyon çalışmaları var ya. Sanki bir seferde bitireceklermiş ki. Ya bu kadar acımasızca bir şey olamaz. Bunların hepsi... ...ortak olarak söylüyorum hepsi bana göre yanlış çünkü izleyemiyoruz izleyemiyoruz bir anda bunlar aynı zamanda bir eğitim alanıdır daha yani sen bunu bir seferde bitirdiğin zaman şey yapamıyorsun bu o şansı kaçırıyoruz evet, yeni öğrencileri eğitebileceğiniz evet, evet, evet bunlar eğitim alanlarıdır yani kalpaları ilk yani bu başka türlü olmuyor zaten ama bu şeyi nasıl elde ederiz meselesine gelince bir sabır gibi geliyor örneğin ben kendi işlerimde herkesi dinlerim ama öncelikle kimleri dinlerim? Söyleyeyim size istersen. Ustaları dinlerim. Çünkü benim onlardan öğreneceğim çok şey var. Çünkü her biri ayrı bir akıl, ayrı bir el becerisi. Tecrübe. Ayrı bir tecrübe Uygulamacı. Yalan. Uygulamacı. Mimarın buradaki görevi bu işin organizasyonu yapmak. Yerli yerine oturtmak. Ve hep şunu söylerim. A ustam marangoz yaptı. Şu taşçısı yaptı. Çünkü onlarda şunu öğütlerim. Birisi bana sorduğu zaman derim ki sizin... Ee, ...hep size anlatacağım derim. Ya mimar yapar zaten ne olacak? O düzeni kuruyor mimar ama hepsini onlar yapıyor. Şimdi burada... E, ...zaman zaman da bizim ...yani mimar olarak da bizim de bir şeyimiz var yani. E, hatalarımız var. Her şeyi bildiğimizi sanıyoruz. Bu çok açık söyleyeyim yani. Hayır biz her şeyi bilmeyiz. Her şey nasıl yapıldığını biliriz. <gülüyor> İki çevrimden farklı. <gülüyor> o bizim kendi fenomenel yapımızdan kaynaklıdır... Çünkü bir ustanın çalışmasını izlemek veya bir teknoloji ürünü tasarlaması izlemek de büyük keyif verir. Değil mi büyük şey? Bakıyoruz hayretle şey yapıyoruz yani. E günümüzde şöyle bir şey oluyor. Daha önce bir usta eliyle çıkan bir şey boyun bir teknoloji e, şeyyle, araçlarla yapılıyor. E da hayranlıkla izliyoruz tabii. Bu nasıl yapıyor, nasıl gidiyor falan diye. Şimdi bundan keyif almak var ya. İşte sanıyorum yaşamın bir parçası gibi. Sorun İpek Hanım'ın da anlattığı gibi geleceğe İstanbul'u nasıl aktaracağız sorunu? Çünkü biz yaşadık. İyi veya kötü yaşadık ama bizden soru soracaklar. Ben hep şunu, kart postallarda kalmamalı bir kentin yaşam alanlarını tarifleyen <gülüyor> örnekler veya bazı şeyleri kitaplarda kalmamalı, edebiyat kitaplarında. Tamam. Küçük bir sorun var. Buyurun. Genç mimarlara ne tavsiye ediyorsunuz? <gülüyor> en zorsu. <gülüyor> Ya bu ben, kadar usta bir mimarı yakalamışken paylasın. Ben de diye. bir şey ilave edeceğim. Yani mimar herhangi bir ilçe veya büyük şehir belediyesine seçmememiz mi lazım? Biraz önceki cümlelerden hareketle. <gülüyor> <arayacağım. gülüyor> en tehlikesi galiba seçmemek lazım. Çünkü mimar kendi yapmaya kalktığı anda işte örnekleri burada İstanbul'da gözüküyor. <gülüyor> ee, ama o doktor alım mimar. <gülüyor> Tabi işte. Benim e, bizim meslekte. Sabır çok önemli. İkincisi görgü çok önemli. Sabretmek insana pratiği de beraberinde getirir. sabret pratiği getirir beraberinde. Önümüz o kadar açık ki çok ilginç bir meslek alanı. Ömür boyunca devam eden bir alan bu böyle. Ben gençlere bunu tavsiye ediyorum. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Her alanda siz varsınız. Yani mimarlık ııı ee, ee, Öyle bir şey ki tasarımın çevrenin her alanda vardır. Bunun bir küçüğü falan yoktur. Ve biz bunu kendi çevremizde maalesef göremiyoruz. Ama yurt dışına gittiğimiz zaman en ufak bir yerde de bu ayrıntılara rastladığımız zaman hayranlıkla izliyoruz. İzliyoruz. Yani bu bir şey. Maalesef böyle. Evet. evet. Bu da çok iş yapmış bir mimarın serzenişi yani. Ersen çok verimli bir mimar ben rağmen böyle ama her zaman gençlere o, sabır, sabır Çok Benim önemli. Benim de son e, sorum şu olacak. Serbest vurgusu. E, yani bu e, odalardan farklı bir şey olduğunu bulamak anlamı. Hayır, hayır, hayır. Nedir o? Mesteki faaliyetini serbest olarak götüren Götürenleri, yani, yani kamu kasiliyor. görevlileri memur değil. E, evet. Devirdir. Bir de ayrıca e, şeydir yani e, bütün faaliyetini hesap veren iş yeri olan ee, ondan sonra e, mimarları barındıran bir şeydir. Evet. Bütün hayatını pratik alanda e, götüren bir şeydir. Kamu görevlisi değildir. Yani evet. Öyle bir şeydir. Evet. Hayır dediği şey o mu? Yani mesela bir mimari büroda çalışan mimar da serbest mimarların üyesi olabilir mi? Ee, şöyle olur. Eğer doğrudan e, o projenin yapılmasında ve uygulama sürecinde e, bir katkısını varsa olabilir tabii. Neden olmaz? Çünkü bir süre sonra o da e, böyle bir iş yeri açacaktır. Belli bir şeyi alırız. On yıllık bir deneyim sürecini alırız. Yani hmm, mezun olan, var. Ha, önemli e, noktalardan birisi o herhalde. E, e, onu alırız. ya yani. On evet. yıllık bir pratiği olsun isteriz. Evet. E, şu çok önemli. Bir dürüstlük vardır. Bir meslek ahlakı. Etik etiği vardır. Evet. Etiği vardır. Bu etiği sadece bunu böyle meslek alanında etikle e, ondan sonra o, sosyal hayatta, sosyal etik, bunlar birbirinden ayrışan şeylerdir. Peki yani. nasıl bunu tespit ediyorsunuz yani bir ölçüsü ne? ölçüsü ne? Efendim şu ölçüsü bizim alanımız çok enteresandır, e, işverenlerle olan ilişkiler. Evet. Birden beri önemli çıkar. Yani referans mı alarsınız? E, referans alarız. Onlar zaten böyle biraz şeydir. Yani öyle bir çok değişken bir şeydir. O konuya hiç girmeden şey yapmaya çalışırız. Evet. Ee, ama işte bir kurul vardır. Birisi başvurduğu zaman, ha, tamam. o kurul onları bir değerlendirme, değerlendirme yapar. Ee, şeye çok önem veririz. Ee, bir proje bedelinin e, bedeli üzerinden eğer bir iş dağıtım söz konusuysa, burada e, o gerçek değerinin altında bedel verenler e, iş almak için bizim için pek makbul bir makbul şey değil. değildir. Evet. Yani bunu korumaya çalışırız çünkü o işverenler katında sonradan e, çok acı sonuçlar da beraberinde getirebilir. Bu rekabet olmadı. olmadı. Rekabet e, burada e, pratik, görgü, ustalık ve tasarımla kaliteyle. ilgili kaliteyle ilgili olması gerekir. Kaliteyi şeyde ararız biz. E, yapı üretim sürecinde ve idari kaliteyi sadece yapı üretim sürecinde değil, işverenle kamu arasında bizim bir şeyimiz vardır. Görevimiz vardır. Mimarlık toplumsal bir meslektir. Bizim bir kamusal sorumluluğumuz var. Bu kamusal sorumluluk bence çok önemli bir şey olduğunu götüre. Mimarın mimarlık mesleğini sürdürmesini de en önemli kriterlerden birisi bir şey. olduğunu düşünüyorum. Evet. Evet. Ee, çok çok teşekkürler. Teşekkür Zamanımızı doldurduk. Ama e, görülüyor ki bir programla. Bitiremedik ee, gelecek haftalardan birinde sizi tekrar stüdyomuzda ağırlamak isteriz Ersen Bey. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Feri dinlediğiniz için ayrı, ayrı sizlere teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Evet bugün Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında konuğumuz Ersen Gürsel idi. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Hemen internet adresini tekrarlamak istiyorum. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin baş harfleri yani ismd.org.tr adresi birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Programımızın ortasında doçent doktor İpek Akpınar'a bağlandık ve kendisine İstanbul Sözleşmesi'ni neden imzaladığını sorduk. Evet efendim bu haftayı burada kapatıyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.